1919, numaralı konu, Huneyn gününde Hazreti Peygamberin, düşmanın yüzüne toprak atması ve onların hezimete uğramaları, Evet, Huneyn gününde Peygamberi gördüm, bütün ashabı kaçmış, sadece Abbas bin Abdulmuttalib ve Ebu Süfyan bin Haris kaçmamışlardı, Hazreti Peygamber yerden bir avuç toprak alarak yüzlerimize doğru savurdu, böylece biz hezimete uğradık, bize öyle gelirdi ki, her ağaç ve her taş bizi takip etmektedir.